Yasin Bey ve Ebru Hanım, 4 yaşındaki oğulları Ömer, Faruk ile birlikte bir kurban bayramında memlekete gitmek üzere yola çıkmışlar. Yolculuk esnasında Ömer, Faruk arabada kendi araç koltuğunda oturmuş, anne ve babası ise ön koltuktaymış. Bu güzel ailenin yolculuğunu memlekete varmak üzere iken geçirdikleri trafik kazası kabusa çevirmiş. Ebru Hanım trafik kazasından hafif yaralı kurtulurken Yasin Bey'in kazada boynu ve bacağı kırılmış. 4 yaşındaki oğulları Ömer, Faruk ise bu kazadan psikolojik hasar ile çıkmış. Kaza Samsun'a yakın bir otobanda olduğu için gelen ambulans aileyi Samsun'daki bir hastaneye sevk etmiş. İki hafta hastanede tedavi altına alınan Yasin Bey daha sonra taburcu olmuş. Ebru Hanım ve Ömer, Faruk da Yasin Bey'in ailesinin evinde kalmış. Bu iki haftalık süreç Ebru Hanım için çok zor geçmiş. Kendisi hala kazanın etkisini atamamışken... ...oğlu Ömer Faruk da kazadan sonra her gece uykusundan ağlayarak ve bağırarak uyanmaya başlamış. Uykuya dalmakta güçlük çeken Ömer Faruk annesiyle uyumak, her an annesiyle olmak istemiş. Annesi mutfağa ya da banyoya gidecek olsa ağlamaya başlayan Ömer Faruk... ...her gün babam nerede, ne zaman gelecek... ''Evimize ne zaman gideceğiz?'' şeklinde sorular soruyormuş. Eski iştahı da kalmayan Ömer Faruk, oyuncaklara olan ilgisini kaybetmiş. Özellikle oyuncak arabalarını duvara fırlatmaya başlamış. Babaannesine, dedesine, amcalarına, halalarına ve kuzenlerine karşı hırçın ve öfkeli davranmaya başlamış. Bu değişim Ebru Hanım'ı daha da tedirgin etmeye başlamış. ''Evet, bakalım uzmanımız.'' Bugün bu ailemizin durumunu nasıl değerlendirecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına ve bugün yine bir adım adım insanla bizler geldik. Ve efendim bugün bize eşlik edecek konuğumuz, hemen takdim etmek istiyorum, İbni Haldun Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Burcu Uysal hocamız. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasıl Nasılsınız hocam? Hoş bulduk. İyiyim. Evet hocam. Öyküyü siz de dinlediniz. Evet. Ekran başındaki izleyenlerimiz gibi. Ee, öykümüz e, evet gerçek hayattan alınan bir öykü. Bu tarz durumlar yani deprem olsun, trafik kazası olsun, herhangi bir patlamadır, ufacık kazalar bize ufacık gibi görünse de çocuklar da farklı izler bırakıyor. Çocuklar onlara nasıl anlam yüklüyor ve ardından nasıl psikolojik olarak sıkıntılar seyrediyor ve tabii ki psikosomatik rahatsızlıklar da buna eşlik edebilir. Bunları da ilerleyen dakikalarda konuşacağız. Çünkü siz geç karın ağrılarından bahseden bir çocuğunuz varsa, e, fazlasıyla bir yerlerinde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsa vücudundaki ağrılardan... ...işte acaba bunların altında psikolojik nedenler mi yatıyor ve ne yaşandı bunları düşünmek adına size inşallah rehber olacak bu program diyorum. Hmm. E hocam belki öykümüzü değerlendireceğiz ama öncesinde e, böyle hani bireyin e, hayatını çıkması sokacak, Hı -hı. E, fonksiyonelliğini yitirdiği durumlar yaşadığında, sıkıntılı evet. süreçlerden geçtiğinde e, böyle durumlara tanıklık etmesi de izati kendisini yaşamasına da evet. gerek yok. Tanıklık etmek e, nasıl bir etki oluşturuyor, bireyde nasıl bir etki oluşturuyor Hı -hı. aslında yetişkinlerde de var bu problem. Sonra biz çocuğa geleceğiz elbette ama bir genel Hı -hı. bir bilgi verelim. Evet. travma sonrası stres bozukluğu nasıl tanımlanıyor? Evet. E, travma sonrası stres bozukluğu. Zaten e, isminde de geçtiği gibi hani travmatik bir olay sonrasında yaşanan bir rahatsızlık. Peki burada travmatik olayın tanımını nasıl yapacağız? Biraz ondan da bahsetmek Hı. gerekiyor. E, çünkü travmatik olay önceden hani hep literatürde kişinin e, ruhsal veya bedensel bütünlüğüne tehdit. Kendisi veya şahit olduğu dediğiniz gibi bir başkasının işte ruhsal veya bedensel bütünlüğüne bir tehdit geldiği zaman travmatik bir etkisi olabilir şeklinde bir tanım vardı. Aslında burada travmatik olayın yani bizzat dediğiniz gibi yaşanmış olmasına gerek yok. Şahit olmak ya da yakınlarının başına geldiğini görmek, duymak, da buna travmatik bir şekilde etki etmesine sebep olabiliyor. Hatta bazen o hikayeleri dinlemek bile, hani özellikle polislerin bu çocuk istismarcılarıyla uğraşan belki psikologların, hakimlerin bile bu hikayeleri dinleyerek travmatize olma ihtimalleri var. Ama dediğim gibi travmanın tanımını yaparken aslında değişen bir şey var. Hani illa o Büyük bir şekilde bize ya da dışarıdan çok büyük bir kaza ya da işte büyük bir tecavüz, istismar gibi olmasına da gerek yok aslında. Burada kişinin üzerinde yoğun, olumsuz etki bırakması yeterli olabiliyor. Çünkü bazen dediğiniz gibi çocukların dünyasında yaşanan bazı şeyler Hı -hı. dışarıdan çok önemli görünmese bile okulda bir arkadaşıyla yaşadığı bir problemle travmatik etki oluşturabiliyor. Hı -hı. E, travmanın sonucunda peki travma sonrası stres bozukluğu her zaman yaşanıyor mu? Tabii ki hayır. Peki travma sonrası stres bozukluğu kendini nasıl gösteriyor? Bununla ilgili malum bizim e, psikologların, ruh sağlığı uzmanların, psikiyatristlerin e, en önemli kitaplarından DSM e, o tanı kriterleri kitabına göre ne diyoruz? İşte belli bazı kriterlerin görülmesi gerekiyor bizim travma sonrası stres bozukluğundan bahsedebilmemiz için. Öncelikle tabii ki bir travmanın yaşanmış olması gerekiyor veya şahit olunmuş olması gerekiyor. Bir başkasının başına geldiği zaman da bize travmatik bir etki bırakabiliyor. Ya da bir yakınının başına geldiğini duyduğu zaman da kişi aynı şekilde etkilenebiliyor. Aynı şekilde dediğim gibi yine bu işte görüntülere ya da hikayelere maruz kalmak da bunları etkiliyor. Tabii bunların belirtileri var. Belki ilerleyen dakikalarda evet. daha Onlardan ayrıntılı söz edeceğiz. Evet, ama bu belirtiler dışında önemli olan şey bizler için kriter ya yani zaman kriteri diğer ne bir kadar kriterde 1 ay daha sonra devam ederse post yani travma sonrası stres bozukluğundan söz ediyoruz. Hı -hı. Ama bir aya kadar da, ee, bu kriterler sağlandığı zaman bu belirtiler olduğu zaman da orada da bir akut stres bozukluğundan söz ediyoruz aslında yine bir tanı alıyor hı hı. ama bir aya kadar ya da birkaç hafta kadar aslında bunların yaşanmasını da e, bir yerde normalde görüyoruz hani e, belki bir aya kadar yaşanınca yine bir tanı alıyor ama birkaç gün birkaç hafta travma sonrası ciddi bir kaza sonrası bunların yaşanması normal bir de e, travma sonrası stres bozukluğu diyebilmemiz için aslında hani hep yine ruhsal bozukluklarla ilgili söylediğimiz bir şey var ya o e, fonksiyonelitenin azalması ya da düşmesi ya da bazı alanlarda kaybolması işte ne olabilir? Çocuksa belki okula gidememesi evet. ya da e, çocuksa günlük rutinlerini tutturamaması, eskisi gibi oyun oynamaması. Yani tabii ki bu birçok şeyin belirtisi olabilir ama yetişkinlikte ne diyoruz? Mesela iş hayatından kopması falan gibi. Evet. Ee, tabii ki bu tüm bu belirtilerin, tüm bu, bu durumların da herhangi başka bir ilaç ya da bir maddeyle de ilişkilendirilmemesi gerekiyor. Tüm bunlar sağlandığı zaman biz travma sonrası stres bozukluğu vardır diyebiliyoruz. Hı -hı. Evet. Peki e, o zaman biraz daha e, öykümüze geleceğiz. Çocuklarda travma sonra stres bozukluğunun belirtileri. Az önce e, evet. biraz ucundan kıyısından yörük başka ne gibi belirtiler olabilir? Tabii hı. ki bir olayın olmuş olması gerekecek. Kesinlikle. E, diyelim ki var böyle bir olay herhangi bir şey. E, ne oluyor çocuklarda genelde en yaygın hı. gördüğümüz travma sonra stres bozukluğu belirtileri? Hı hı. E, travma sonrası stres bozukluğuyla alakalı en yaygın duygusal tepkiler var. Hani e, o olumsuz, yoğun duygusal tepkileri görüyoruz. İşte e, öfke ya da e, korku, dehşete düşme ya da bazen utanç, suçluluk. Çocuk yaşı büyüdükçe özellikle suçlulukta görülebiliyor. 12 yaş üzerinde özellikle. E, ya da olumlu duyguları yeterince yaşayamama. Hani normalde sevindiği şeylere sevinememe. Ayrılma kaygısı yaşamak siz çok güzel zaten hikayelerde o semptomları evet. okuyunca böyle bir ruh sağlığı uzmanı evet. olarak direkt semptomları görüyoruz. Hani o ayrılma kaygısı yaşamak, Hı. iritabilite hep böyle bir diken üstünde olmak, öfke, öfke duygusunun sonucu olarak da öfke patlamaları yaşamak davranışsal olarak artık o boyuta geçtiğimizde de işte yoğun olarak abartılı tepkiler vermek, normalde yapmayacağı tepkileri göstermesi, ağlama nöbetleri, öfke nöbetleri veya işte çocuğun yaşı ilerleyince, hani bir küçük çocukta belki bir öfke nöbeti olarak kendini gösteriyor. Yaşı ilerledikçe ergenlikteki bir çocuklukta da mesela riskli davranışları görüyoruz. Hı hı. işte çok hızlı bisiklet kullanma ya da, Araba zaten kullanamıyor ama araba kullansa mesela hani evet. e, gençlerde de belki riskli araba kullanma veya yine ergenlerde e, madde bağımlılığı, maddeye intihar, eğilim. intihar eğilimi kesinlikle hiperaktivite. Hani yerinde duramama, sonra yeme davranışında da bir etkisi Hı. var. Genelde azalma oluyor yemek davranışında bir beslenme. Belki yetişkinlerde bir... artmayı da görebiliyoruz. Olabilir. Hani Hı. depresif e, seyirde olunca zaten depresyonda Hı. ya artıyor ya azalıyor. Evet. Farklı etkiler Hı. olabiliyor Hı. kesinlikle. E, yani bir de tabii ki bilişsel bir boyutu da var. Bilişsel re reaksiyonlara, semptomlara bakacak olursak da e, hatırlayamama. Hani çok Umustanlı. ilginç böyle evet e, travmatik anı hani zaten hani hep deriz farklı depolanır zihinde. E, hipokampus hani o normalde anıyı ne yapar? Zaman, mekan her şeyi standart bir şekilde sanki bir e, hep örnek veririz e, terapilerde. İşte kıyafet dolabını düşünecek olursak her şeyi katlarız güzelce yerli yerine koyarız. O şekilde depolar zihnimizde. Ama travmatik anı da böyle bir şey olamıyor. Yani o e, travmatik şeyle uyaranla e, odaklandığı için hatta tünelin sonundaki ışığı gördüğü görmek gibi e, yabancı kaynaklarda rastladığım bir benzetme hani tüneli görmüyor o an ne yaşadığını e, hani kendi ne yaptığını tepkisini bile veremiyor aynı hani orada hani olayı anlatması evet. istenir bazen evet. hani böyle bir durumda Hı. emniyet güçlerini kazalarda gelir Hı. mesela polis sorar nasıl oldu Hı. neydi diye Bilmiyorum, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. hiçbir şey Her şeyi karanlık der. Evet. Aslında bu benzi kaynak Çok güzel söylüyor değil, değil mi? Değil evet, mi? karanlık bir tünelde. Evet. Hani o tünelin sonundaki ışığı görmeye çalışıyor. O travmayla ilişkili uyaranda olduğu için hani o belki işte oradaki bir şeye takılıyor, bir objeye takılıyor gibi e, o yüzden hafıza ile ilgili de problemler olabiliyor ya da e, bilişsel düzeyde ne yapıyor işte suçlama kendini suçlama başkalarını suçlama ya da dünya çok kötü bir yer ya da ben kötü bir insanım özellikle çocuklarda Kaldı ki yetişkinlerde de biz bunu çok görüyoruz. Hani travmatik olaylarda demek ki bende bir problem var. Neden başkalarının başına gelmedi? Ama çocuklar bunu daha bilinçsizce tabii ki anlamlandıramadıkları için ben kötü bir çocuğum o yüzden benim başıma kötülükler geliyor diyerek mesela bir trafik kazasında anne babasını kaybediyor. Benim yüzümden oldu diyor. Hani boşanma olaylarında da çocuklar genelde şeyi görüyoruz suçlandıklarını görüyoruz. Aslında onlar benim yüzümden boşandılar gibi. E, bilişlere sahip olabiliyorlar. Evet, Tüm bunlar yani. aslında. O zaman e, post-traumatik stres bozukluğunu belirtileri Davranışsal, fiziksel evet. e, ve tabii ki e, bilişsel, hı hı, bilişsel anlamda duygusal kesinlikle duygusal anlamda hatta izin. fiziksel dediğiniz gibi hani e, az önce de bahsettiniz o hı hı. psikosomatik e, etkilerini çocuklarda bilhassa görüyoruz çünkü çocuk travmayı işleyemiyor onu anlatamıyor duygusunu ifade edemiyor ne yapıyor çocuklarda çok sık karın hı hı. ağrısı en çok karın ağrısı görülüyor. Baş ağrısı da olabiliyor ama bedene de yansıyor yani aslında travma. Evet. Böyle bunlar bir... aslında belirtileri. Evet. bir Herhangi bir olumsuz olay, akut Hı. birden oluşan beklenmedik durumlarda kazadır, vedadır bunlar evet. çocuklarda bu şekilde yansımalarını gösteriyor. Pekala o zaman biraz da neden olan faktörlere gireceğim Hı. ama biz gelin biraz öykümüze gidelim. Tamam. Sanki neden olan faktörleri de oradan birazcık çıkarabiliriz Hı. gibi. Çünkü en bariz nedeni bir trafik kazası geçiriyor ailemiz. Evet. Ee, tabii dezavantajlı durum var. öyküde ne var? Hı hı. Memlekete gidiş var. Memlekete tam girerken, Samsun'a yakın bir yerlerde oluyor. Ve oraya yaklaşırken kaza olduğu için e, kazadan sonra toparlanma süreci o çok önemli hassas dönem kendi evlerinden uzakta gerçekleşiyor. Evet. Şimdi bu evet bir avantaj neden sosyal destek alınabiliyor aileden Hı. ama çocuk için dezavantaj oluşturabiliyor çünkü evinden uzaklaştı. Kesinlikle. İki ayrı e, durum yaşıyor çocuk Hı. bir aileden uzak güvenli ortamda olmadığını hissedebiliyor. E Baba hastanede iki haftalık bir süreç geçiriyor yabancı yani yabancı değil tabii ki babaannesinin evi ama kendi yatağında uyumuyor artık Hı. kendi evinde kendi Hı. düz düzeni ve rutini yok bunu da kaybetmiş Kesinlikle, durumda evet. ben size sözü bıraksam öykümüzü bir değerlendirelim Hı -hı. ve bu çocuğumuzun toparlanması için tabii ki anne babanın da belki Hı -hı. destek alması gerekiyor ama çocukta Hı -hı. ciddi bir semptomlarını görüyoruz her Hı -hı. anlamda ne söylersiniz bu vakamız için Hı -hı. yani e, bahsettiğiniz hani o çocuğun rutinlerini kaybetmesi de zaten acayip bir güvensiz bir ortam oluşturuyor Hı -hı. çocuk için e, baba gitti zaten kazayı yaşadı onun şoku var ee, o yüzden hani o öfke nöbetlerine ya da işte anneyle birlikte uyuma isteğine bazen işte e, neden bir anda bu kadar bana yapıştı onu desteklersem daha çok işte e, bana bağlı olur falan gibi annelerin düşünceleri olabiliyor. Ama burada kesinlikle çocuğun o duygusal ihtiyacına cevap vermek gerek. Yani annesi, yat, annesi yatmak istiyorsa hayır evet. şimdi ben onu ayırmıştım bir de bunu hmm. kullanacak gibi düşünmeden. Şimdi döneceğiz evet. demeden. O bir terapi. Evet. Çok çocuk güzel için, söylediniz hocam. Evet. Yani çocuğumuzu çok, kucak açacağız. Bize ifade ettiniz. Kesinlikle yani o e, çünkü çocuk bir anda kopuyor. Bütün rutinlerinden çocuklar için bu çok önemli. Yani biz zaten e, hani böyle anksiyete, travma sonrasında en çok tavsiye ettiğimiz, en önemli şeylerden biri aile de bazen çok etkileniyor. Tabii ki bu durumda olduğu gibi. Hani anne eminim e, şu, işte babayla ilgili bir sürü kaygı taşıyor zaten zihninde. O yüzden çocuğumun yemek saatiydi, uyku saatiydi. Onların peşine düşecek durumda değil muhtemelen. Ama belki yakınları, belki anne yine kendini toparlayabildiği zaman en başta bu rutinleri birazcık yakalamaya çalışmalı. Günlük işte kitabını okuyarak uyutuyorsa yine kitabını okuyarak uyutmalı. Yani hayat maalesef hani kötü sürprizlerle de dolu. Ama bu süreci çocuğun da en hasarsız şekilde atlatabilmesi için aslında ona yardım etmeli, destek olmalı, o duygusal yakınlığı göstermeli, belki duygularını ifade etmesine teşvik etmeli. Ee, işte çok mu kızdın, neye kızdın, canın mı sıkıldı, hadi gel birazcık anne ol senle takılalım. Hani o fiziksel yakınlığı da çocuk görmesi lazım. Çünkü bir anda koptu. Babadan koptu evinden koptu ne oluyoruz hani anne de üzgün ee, yoksa annem de mi beni sevmiyor hani 4 yaş kim bilir neler düşünüyor. O yüzden en başta sevgisini anne yakınlığını duygusal olarak onun için orada olduğunu fiziksel olarak da gerekirse hani her an ona kucak açabileceğini göstermeli. O yakınlığı vermeli ki çocuk da onun güvenini alarak biraz daha sakinleyebilsin. Ya da e, diğer taraftan da tabii ki bu öfke davranışlarının, hani öfke patlamalarının da e, tabii ki pekiştirilmesin, aman da falan gülmek falan gibi değil ama Tamam bu normal kızdın galiba gel konuşalım falan gibi. Yani çok da üstüne varmamak sen ne biçim bir çocuksun terbiyesizlik yapma diye hani çocuğa çıkışmak kızmak yerine normal bir zamanda belki kızabilirken ama bu dönemde birazcık daha anlayış göstermek çocuğa özellikle bağırmamak fiziksel cezadan bilhassa kaçınmak gerekiyor. Çünkü zaten hani o bedensel bütünlüğe bir şey var ya dışarıdan müdahale var tehdit var. Çocuk fiziksel anlamda da bir ceza aldığı zaman yine o bedensel bütünlüğüne dışarıdan bir tehdit değil doğrudan müdahale olmuş oluyor. Bu da işi işinden çıkılmaz bir hale getirebiliyor. Evet, burada dikkatimi çeken şey hı hı. trafik kazası yani arabayla özdeşleştirdiği oyuncak arabalarını fırlatması. Burada bir da, orada mi? da bir okumak nüans gerekiyor. Var. Çocuklar Kesinlikle. oyunlarda bile aslında katarsisini sağlıyor. Kesinlikle. Evet. Burada o aklıma şu var. geldi onaylar mısınız biliyorum. Çocukla yine araba oyunlarını oynarken o kazayı yeniden yaşamak iyileşme sürecini yine mutlu bir aile tablosunu birlik bütünlüğü sağlayacak bir süreli oyun. Evet. Sizce nasıl olur? Zaten hani çok güzel tekrar bir hatırlatma yaptınız. Bu intrusif düşünceler travma sonrası stres bozukluğundan sonra Kazayla ilgili muhtemelen ona flashback'ler oluyor yani hatırlamalar oluyor. Travma sonrası stres bozulukluğunun en büyük semptomlarından birisi de o tabii ki. Belki az önce unuttuğumuz kaçınmalar vardı de. belki onu unuttuk bilmiyorum hızlı hızlı saydık. Ama yani buradaki o tekrar tekrar yaşama o intrusif düşünceler muhtemelen geldiği için çocuk onları zaten çocuklarda en bariz gördüğümüz belirtilerden birisi de bu olay anını tekrar tekrar oyunlarına da yansıtıyorlar. Hmm. Yani bunu istemsiz yapıyor aslında ama belki bunu bir avantaja çevirilebilir. Zaten hani terapide de yapmaya çalıştığımız şey o ya. Terapide de işte o EMDR terapileri de var. İşte orada da yapılmaya çalışılan şey aslında tekrar işleme. Çünkü travma çok ani geliyor ve insanı çok çaresiz bırakıyor. Aslında o tekrar anının hatırlatılarak. Ee, o süreçte kişinin güçlü olması, kendini iyi hissettiği bir duygunun yakalanması sağlanmaya çalışmak. O oyunda evet kazayı belki tekrar canlandırmak istiyorsa onunla birlikte bu oyunu oynamak. Ee, orada yine de işte bak kurtulmuşlar, onlar da sağ çıkmışlar, şöyle olmuş baba da hastalanmış ama iyileşmiş gibi hı hı. hikayeleştirmek evet. kesinlikle çok... Yardımcı olabilir. Evet bu da bir güzel bilgilerden birisiydi. E, oyunlar çocuğa bunu yaşatmak. Sanki bu yaşanan olayları yani olumsuz durumlarımızı travmaya neden olan o, o, o durumları silsin. Aman düşünmesin aman hatırlamasın diye ne yetişkine ne çocuğa aslında bunu yapmamak gerekiyor. Orada yaşamamız gereken bir şey var. Dünya gül gülistanlık değil. Hayat her zaman yolunda ve yolculuğunda gitmiyor. Önümüze kocaman bir kaya düşebiliyor. Bazen o kaya başımızın tam tepemize düşebiliyor. E, elimiz ayağımız titreyebiliyor. Yaşadığımız olayla çok büyük bir korku duyabiliyoruz. Ama bunlara sağır ve kör kalmamak, bunları alıp bir anlamak, bir yaşamak ki sağlıklı bir şekilde o az önce Burcu hocamın söylediği garzurap benzetmesi, oraya kaldırabilmek, elbise dolabımıza kaldırabilmek ki hayatımıza bizim sağlıklı olarak devam etmemizi sağlasın. Bunun bir tecrübeye dönüşmesi bir daha beklenmedik bir olayla karşılaştığımızda vereceğimiz tepkiler diğerinden daha güçlü olacak. Buna vesile olacaktır aslında bu. Bunu Kesinlikle. anlatmak çok önemliydi. Peki peydarpey tabii ki... Kazadan sonra kendi evlerine gidecekler, bir rutin oluşacak. Gece uykularının düzene girmesi, annenin uzun zaman yanında kalması, annenin bir süre onunla yatması. Bunları söyledik ama bir daha tekrar etmek adına. Diyelim ki bu iki haftalık süreç bitti, bir ay sonra sürüyor. Evet. O bir aylık süreçte Ömer Faruk annesi Ebru Hanım'la uyumalı mı? Aynı yatakta mı yatmalı? Eğer Ömer Faruk bunu talep ediyorsa. Evet. Yani aslında bir ay sonrasında artık yavaş yavaş hani o e, travma sonrası stres bozukluğu yoksa e, bu semptomların azalmasını bekliyoruz. Hatta bazılarının e, kaybolmasını bekliyoruz. Ama Ömer Faruk hala bir ay sonra aynı şekilde hırçınsa, aynı şekilde anneye çok bağımlıysa, onunla uyumak istiyorsa biraz burada da acaba psikolojik anlamda profesyonel bir destek alınmalı mı? Onu da düşünmek gerekiyor. Hani çocuğu zorlayıcı bir şekilde hayır artık bir ay geçti. Hani o normal işte bu travmadan sonra bunları yaşamak normalmiş bir ay aşağı yukarı işte ya da birkaç hafta. Ee, o süreci atlattık bundan sonra her şey eski rutinle dönsün diye beklemek çok yanlış. Ee, aşama aşama belki çocuğun hani diğer alanlarda iyise psikolojik açıdan artık profesyonel bir destek almak durumunda kalmadığımızı düşünüyorsak Orada da yine aşamalı bir şekilde eski rutinlere e, geri dönmek. Hani çocuğun aslında eski rutinlerden kastım tabii ki yemek saati, uyku saati düzenini kaybetmesin. Ama kendi yatağında uyuma rutinine dönemiyorsa, bu anlamda anneden destek istiyorsa, işte anneye bağımlı davranıyorsa çok fazla. E, o zaman birazcık aşamalı bir şekilde aslında e, tüm bunları Tekrar eski rutine de çevirmek lazım. Eski normaline çevirmek lazım. Çünkü post e, travma sonrası stres bozukluğunun küçük çocuklardaki belirtilerinden biri de zaten regresyon. Hani o gelişimsel Hı -hı. anlamda gerileme. Hı -hı. E, i̇şte çocuk belki yatağı da hani altını da ıslatabilir. Hiç Hı -hı. yapmadığı halde işte e, belki işte parmağını emmeye başlayabilir. Kendi yemek yerken annesinin yedirmesini isteyebilir. Tüm bunlar karşılaşılabilir. Dediğim gibi bütüne bakmak lazım. Eğer... Çocuk gerçekten birçok alanda sıkıntısı hala devam ediyorsa kesinlikle kendi kendine hani bu süreci atlatmaya çalışmamalı aileler. Ama sadece işte tek bir şey anneye yapıştı kaldı çocuk onun dışında bir şey yok. Orada da kendi kendilerine belki aşamalı olarak hı hı. tamam belki hadi bir hafta daha yatalım ama artık evimize geldik bak istersen Işık yakabiliriz hani böyle çocuğu birazcık rahatlatacak şeyler. Ben burada yanında işte çalışacağım kitap okuyacağım buradayım. Hani Çocuk çünkü direkt anneye yapışık kalmak istiyor bu bir sonraki aşama. Sonra işte ben biraz sonra geleceğim sen bak bulaşıklarımı yıkayacağım geleceğim gibi. Çocuk ağlasa da şeyse de hani o, o ruhsal anlamda güçlü olduğuna inanıyorsak başka türlü bir sıkıntısının olmadığını düşünüyorsak bu aşamaları da tabii ki birkaç gün ara vererek gerekirse bir iki hafta ara vererek yavaş yavaş kendi kendilerini belki halletmeye çalışabilirler. Ama bu çok fazla alana yayıldıysa dediğim gibi orada birazcık düşünmek çok gerekiyor. Çok fazla alan derken mesela orada... Profesyonel bir destek almayı gerektiren şeyler ne olabilir post evet. stres bozukluğu sonrası. Yani e, uykudan sürekli hala daha mesela kabuslar görerek uyanıyorsa ya da uyuyamıyorsa, çocuk e, işte o duygusal anlamda o olumlu duyguları çok fazla yaşayamıyorsa, sürekli o canlandırma dedik ya yeniden Hı. canlandırma. Çünkü o intrusif o anıların tekrar tekrar e, travma ile ilgili anıların istemsiz bir şekilde yinelenmesini yaşıyorsa onu hissediyorsak oyunlarında hala arabalarla kazalar oluyorsa e, bu şeyi gösteriyor bize yeme davranışı dedik uyku dedik e, duygusal anlamda hani yaşları dedik hı hı. E, bu durumda artık e, bir uzmana gitmek gerekiyor. Hı hı. Ama dediğim gibi her şey normal yemesi normal işte altını ıslatmıyor gelişimsel anlamda bir gerileme göstermiyor. E, agresif davranışları kalmadı. Hmm. Bir tek anneye birazcık bağımlı. Hmm. Hani o da aşama aşama halledilebilecek evet. bir şey olabilir. Burada babanın da e, artık taburcu olmasıyla babanın tabii. da e, yanında olması bir Çocuğu aile, baş başa aile tabii e, o bütünlüğün sağlanması tabii bize şunu da gösterebilir bu e, tabii öykümüzde bunu şu an bilmiyoruz. E, herhangi bir yolculuğa çıkılacağı zaman acaba tekrar Ömer Faruk kendi o çocuk koltuğuna oturacak mı? Hı. Ya da arabaya binmek isteyecek mi? Evet değil mi? Evet. Ve dönüşleri nasıl olacak? Belki tepkisel yani her arabaya bindiğinde acaba kaza mı olacak? Yani. Ya da e, seyir halinde giderken babasının ani bir freni onu tekrar Hı -hı. o ana götürecek mi? Bunlar Tabii. çok önemli. Hı -hı. E, o çünkü bir iz bıraktı. travma kesinlikle tamamen zihinden silinir mi? Zihin yapısından Hı -hı. bahsedelim biraz. Hı -hı. Ben şahsi kanaatimi ve okumalarımla yok evet. olmadığını düşünüyorum. Bir yerde depolanıyor. Evet. Siz ne söylersiniz bu travma? Mesela Ömer Faruk bunu 25 yaşına gelince hatırlayacak mıdır? Yani belki bu detayları hatırlamayacak. Hani o travmatik anıyı zaten şu an bile hani dediğimiz gibi eksiklikleri var. Muhtemelen hatırlayamadığı kısımları var. Ama korkuları kalıyor. Duygusal bazı sonuçları kalıyor. İşte eşleştirdiği, klasik koşullama yaptığı belki o ani fren dediğiniz gibi bazı şeyler kalabiliyor tedavi edilmezse terapi edilmezse e, travmatik hafızayla ilgili zaten e, en önemli şeylerden biri dediğiniz gibi depolanıyor. Hani beden kayıt tutar kitabı meşhur hatta bedensel anlamda da zihinsel anlamda da onun sonuçlarının hani kalıcı olduğunu da biliyoruz. Ben bir de terapilerde kullandığım bir şey var yani e, şey gibi aslında travma ben tam travma çalışırken bunu hissediyorum sanki böyle bir hınca hıraş bir şeyin içinden koşturmacının içinden bir köpek kovalıyor belki bir şey oluyor. Koşturuyorsunuz yere düşüyor kanıyor üstü başı yani bir yerleri kanıyor sızlıyor ama koşmak zorunda hani çünkü travmada Dedim ya o şey olmuyor anılar da doğru düzgün de depo, depolanmadığı için şey de yok böyle bir algısal anlamda da tam bir bütünlük de yok. Ne olduğunu da tam bilmiyor neden canı acıdığını da belki tam bilmiyor. Sonra sakinlediği zaman gerek terapide gerek kendi eğer kaynakları varsa destekleri varsa sosyal desteği varsa zaten en önemli hususlardan biri. Artık o yaralarına bakma zamanı ama ne oluyor şimdi diyelim ki en basitinden bir dizimiz kanasa düşsek bir topraklansa işte kum parçası olsa içinde ne kadar canımız acıtır ama bunu temizlemeye çalışırken de çok acıtır hani ben hep onu söylüyorum travma çalışmak çok ağır bir şey bizler için de zor bir şey çünkü bir aşamada mesela o travmatik anıyla çalışıyoruz bilişsel davranışçı terapide. Travmatik anıyı da ne yapıyoruz? Travmatik anıya götürüyoruz onu tekrar işlemek için orada insanlar kaçınıyorlar tabii ki canları acıyor. Ben hep onlara şunu söylüyorum bakın şu an siz düştünüz dizinizde belki cam kırıkları var belki kum taneleri var yarılmış kanıyor ya ben çok üzgünüm ama onu pansuma etmem gerekiyor. Yani iyileşmesi için o yarayı öncelikle temizlememiz lazım o batan camı belki çıkarmamız lazım dizinizden acıyacak biraz işte ondan sonra biraz temizleyeceğiz işte merhemler süreceğiz yara bandıyla kapatacağız sonra yara kapanacak ama bunu da söylüyorum izi kalacak kesinlikle. Yani. Çok önemli. Peki biz ilk dokunuşu, ilk merhemi nasıl yapıyoruz? İzleyenler evet. bunu çok merak ediyorlar. Yani travmada ilk neyle yüzleşiyor, yüzleştiriyoruz? Çocuk için ayrı belki ama birey için konuşalım. Neyle karşılaşıyorlar ilk tedavide? Yani bir defa aslında siz az önce de söylediniz bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bazı insanlar da inkar da görebiliyoruz. Yetişkinler mesela çocuğunun başına bir şey geliyor inkar ediyor. Ee, en başta biz e, zaten psikolojik sağlamlığın da en temel ilkelerinden kabul birisi kabullenmek. Yani önce bir onu kabullenmeniz gerekiyor. Bunu değiştiremeyeceksiniz. Ve e, duygusal anlamda da e, bunu yaşadım ben. Tamam, kötü bir şey de yaşamış olabilirim. Duyguları da kabul etmek gerekiyor. Orada terapiye gelen kişiye e, öncelikle olayın ne kadar e, realite boyutunda, ne kadar algılandığını hani tespit etmek gerekiyor. Düşünce bunu ve ona, duygu boyutuna giriyor. Evet. Çünkü. Bunu ona artık kabul ettirmek gerekiyor. Yani kişi e, ne kadar farkında bunu kabul ediyor mu? Duygusal anlamda bunu kabul ediyor mu? Bazen de tamam bunu yaşadım e, ama ben etkilenmedim diyor. Hmm. Oysa ki bir, her şeyini yaşıyor. Travma sonrası stres bozukluğunun böyle bir inkar olabiliyor. Bilhassa ergenlerde bunu görüyoruz. Hmm. Hani 12 yaş üstü çocuklarda. Yok ben bundan hiç etkilenmedim çok kötü bir şey yaşamış işte bir sürü problemi var karnı ağrıyor baş ağrıyor okulda konsantrasyon Ama Ondan değil diyor. Ondan değil hayır kesinlikle işte ders notları düşmüş bir sürü şeyden kaçınıyor ile ilişkili, hani o belirtilerinden biri de kaçınmaydı. Ama sorduğunuz zaman inkar ediyor inkar aslında terapiye bloke eden en temel problemlerden biri. O yüzden oradan başlıyoruz. Sonra duyguları valide et, etmek. Biz anne babalara da bunu tavsiye ediyoruz. Hani terapide de yapmaya çalıştığımız şey o. Tamam sen çok kötü bir şey yaşadın. Ee, bu cümlelerle olmak zorunda değil ama hani çocuğun yaşına göre ya da Hı, algısına göre. göre, algısına göre. E, zor bir şey yaşadın, kötü bir şey yaşadın. E, i̇şte kendini çok kötü hissediyorsun ya da onun kelimeleriyle kendimi işte nasıl hissediyorum diyorsa... Bunlarla ve bunu böyle hissetmen de çok normal ama geçecek biraz da umut vermek terapide isek de yer işte bir sürü o şeyden sonra psiko verdikten sonra bunların aslında travma sonrası stres bozukluğunun semptomları Hı -hı. olduğunu da belirttikten sonra Hı -hı. çünkü insan biraz normalleştiriyor. Evet. Bilemiyor insanlar hani bunun bir paket program olarak geldiğini. E, tamam ben bir şey yaşadım bitti ama niye şimdi hala rüyalarımda sürekli aynı şeyi yaşıyorum. Peki neden hala uyuyamıyorum? Niye e, işte kaçınmalarım oluyor oraya gidemiyorum ya bitti biliyorum ben mantıklı bir çocuk hani ergende mesela farkında ama kaçınması olabiliyor. Zaten küçük çocuklarda pek kaçınma görmüyoruz. Hı -hı. Ama e, ergenlikten doğru. itibaren. Ben şimdi bir şey itiraf edeceğim. Evet. E, 93 yılında babamın trafik kazası Hı. bizim oturduğumuz sitenin ana yolundaydı. E, babam her e, akşam neredeyse eve gelirken Hı. böyle yaş pasta getirdi. Benim Aa. babam pastacıydı. Aa, ne güzel. E, yaş pasta getirdi her akşam yedik en eve. E, mesela ben kazam yerine gittim. Hı. Aradan vefat oldu, defnedildi. Hı. 9 yaşındayım. Kaçınmıyor, yüzleşiyor. Evet, er, evet. E, çocuklar daha cesur bu konuda. Evet, Yetişkinler kesinlikle. gibi değil. Ta ki orada nasıl olmuş acaba hı. araba nereden yani? ben orada oturdum böyle senaryo yazdım hı. nasıl oldu saat şöyleydi karanlıktı mesela gittiğimde Neyleştin? hala yaş pastanın orada böyle tamamen asfaltı ya. sıvanmış ve kan ne lekeleri gelecek vardı ne ben onlarla neyse, 9 yaşında yüzleştim. Hı hı. Ee, Merak ediyorsun çünkü evet. yani orada bir şey arıyorsun. Evet yokluk var artık yok gelmeyecek bir daha göremeyeceksin. Hı. Peki ne, nasıl yaşadı ki bunu merakı? Hı. Ben o zaman kendimi ya şu an olsa mesela anki çok zor benim için. Görüyorsunuz bunu. Kesinlikle. Evet. O dönemde işte belki burada çocuk eğer bir kayıp olduysa e, aman mezara götürmeyelim. Aman bilmesin aman şimdi onun yanında bunu konuşmayın. Fotoğrafları evden kaldırın. Evet. onun eşyalarını görmesin gibi şeyler tramvayı erteliyor. E, evet erteliyor. 19-20 yaşına geldiği Hı. zaman bu kişi Hayatında bir şeyler yolunda gitmiyor. Çünkü evet. zamanında kapanmamış defterler var, duygusal defterler. Kesinlikle. Bunlarla yüzleşmek çok önemli. O yüzden Hı -hı. dediğiniz şeye bizzat şahit olduğum için çocuklar Hı -hı. buna açık. Evet. Çocuklar da travma evet ağırdır, etkileri Hı -hı. ağırdır ama çalışmak yetişkinlere göre daha kolay diye düşünüyorum ben. Hı -hı. Evet, Daha çabuk, zor gibi gelir belki nasıl çocuklar, konuşacak, çocuk duygularını evet. nasıl anlatacak diye. Oyunu var, sembolleri var, Hı -hı. işaretleri var, şarkıları ha, bile var çocukların. Evet. Değil mi? Hikaye kitapları var hani Hikaye yabancı kaynakları mi? gerçi biliyorum ama e, çok güzel hani bunu işleyen dediğiniz gibi şarkılarla işlenebilir oyunlarla işlenebilir bir sürü yolu olabilir hı hı. ama çok güzel bir konuya değindiniz yani bizim kültürümüzde biraz şey var ertelemecilik hı hı. ya da çocuklardan saklayalım onları korumak adına geçen yıl e, kayınvalidemi kaybettik e, koronavirüsten Allah rahmet eylesin amin e, oğlum 5 yaşında küçük oğlum hani e, şimdi şeyi de görüyor ona üzüldüğümüzü evde bir şeyler olduğunu da görüyor. E şimdi ondan nasıl saklayalım? Saklamadık tabii ki. Mezarına gittik. E her türlü hani ne varsa o da birlikte yaptı. Ama fark ediyorum çocukta travma, hala travma. Çünkü hala anlamlandırma evet, işlemi evet. aşaması değil mi zihinimde? Kesinlikle. Zihninde. Yani travma sonrası stres bozukluğu yaşamadı ama kesinlikle travma oldu. Hı. Ölüm korkusu başladı. İşte Annem bir sürü sıkıntı. Herhâlde. <gülüyor> <bakayım. gülüyor> Bana e, normalden fazla bağlı hale gelmeye başladı sen ölürsen ne yaparım sen ölmemen için ne yapmalıyım falan gibi hmm. kendince e, bir çaba göstermek istiyor. Bana işte şey şöyle yorum yapanlar oldu ya çok ağır değil mi 5 yaşındaki çocuğa neden bu kadar açık hani her şeyi söylediniz gibi. E, ama işte bu ertelemek yani babaannenin evine gitmiyor mu hala daha babaannemin evi diyorlar. Hı. Mesela hani dede de var o evde evet, ama, baba ama babaanne. babaanne gittikleri zaman babaanne karşılıyor ee, orası babaannenin evi. Gittiği zaman görmüyor mu ya da işte biliyorlar bayramda doğum gününde yok doğum günü geçti babaannem gelemeyecek. E, e, ne diyeceğim her sene yalan mı söyleyeceğim her gittiğimde yalan mı söyleyeceğim. Hani bizde birazcık ertelemecilik var ama kesinlikle çözüm değil. Sonradan o kapanmayan defterler, Hı -hı. o açık kalan yaralar aslında hayat büyüyor, tesirini hissettiriyor. O yüzden e, hiçbir şeyi hayat ertelemeden yaşamak Yaşamlar. en güzeli aslında. Ve çocuklara da bunu yerinde, kararında ve onun evet. algısına, onun taşıyabileceği şekilde e, bunu sırtlanmasını sağlamak. Peki efendim bizler derin sohbetteyiz. Travma sonrası stres bozukluğu bizlerin de hayatında, geçmişinde, belki geleceğinde olacak. Hayat... E, Stressiz hayat yok benim sloganımdan birisidir. Stressiz hayat yok. Peki o stresi nasıl yaşamalıyız? İşte özellikle travmatik olaylarda ayyuka çıkan bu stresin belirtilerini konuşmaya devam ederken sizler şuradaki hesap Adım Adım insan Instagram hesabımızda lütfen sorularınızı bizlerle paylaşın. Ve ben yine Burcu Hocam'la devam edeceğim sorularıma birazdan döneceğiz Instagram'a inşallah diyorum. Hocam şimdi neden olan olaylara? Tramvaya neden ne, neler olur? Evet bir trafik kazası örkümüz vardı. Siz kendi hayatınızdan bir ne? ölümü, ben de kendi hayatımdan bir ölümün çocuklarda travma sonra stres bozukluğuna sebep olabilecek faktör olduğunu söyledik. Başka neler var? Hı hı. Aslında travma sonrası stres bozukluğuna hani yol açıp açmamasını belirleyen faktörlerden birisi de travmayla ilişkili olan hı hı. faktörler en başta hani o travmanın ne kadar uzun süre maruz kalında hani her şey bir ölüm gibi değil hı hı. bazen işte deprem gibi bir şey diyelim hani o artçıları oluyor ondan sonra o yıkık dökük evde yaşamak zorunda mı kaldı çocuk hani bu en başta ne diyoruz travmaya terapisindeyken belki az önce yine unuttuysak güvenli bir de mi çocuk hani o travmadan emin olabileceği bir yerde mi uzak mı yoksa sürekli o travmatize eden durumla sürekli baş başa mı yani en önemli faktör de bu ne kadar bu travmanın içinde kaldığı ne kadar yoğun yaşadı travma sonrasında bir kaybı oldu mu hani belki bu ailemiz şanslıydı hikayemizdeki ailemiz ama kayıp, yok kayıp olsaydı bir de ne olacaktı mesela daha hani uzun o sürebilir. travma sonrası stres bozukluğunun daha da yerleşmesini daha da inatçı bir şekilde semptomlarını göstermesine sebep olabilirdi ya da işte bazen farklı faktörler de olabiliyor genetik özelliklerin de aslında biz travma sonrası stres bozukluğunun oluşumunda etkili olduğunu biliyoruz hı hı. işte mesela hipokampüs beyindeki o onun küçük olmasının aslında travma sonrası stres bozukluğunu arttırdığı Kesinlikle. ihtimalini arttırdığını e, biliyoruz. Çünkü hipokampüs duygu kapılarımızın olduğu. Hafıza değil yani travmatik evet. hafızamız, duygu evet. hafızamız. Duygu hafızamız. Düşünce hafızamız. hafızamız. Evet o yüzden e, orada öyle bir etki de var. Sonra mesela e, zekanın yüksek zekanın travma sonrası stres bozukluğuyla ters orantılı. Hı. Yani daha az travma sonrası stres bozukluğu riski oluyor. Daha zeki bireylerde. Bu şey anlamına gelmiyor tabii ki. Yani bu sadece korelasyonel bir ilişki. Hı hı hı hı. Zeki insan olmaz diye bir şey değil. değil. Ama zeki işlemesi şey. veya anlamlandırması tabii. zeka düzeyi arttıkça Kesinlikle. daha kolaylaşabiliyor Kesinlikle. Hı hı. Bununla alakalı ya da e, duygusal yapısı insanın mesela nevrotikli insanların e, daha çok travma sonrası stres bozukluğu riski yüksek deniyor. E, ya da işte kız çocuklarında 2-3 kat daha fazla travma sonrası stres bozukluğu yaşanması. Hani bunu farklı şekillerde açıklanabiliyor. Bazen Kültür işte kültürel olabilir. farktan dolayı aslında travmatize eden olaylara daha çok maruz kalmaları gibi ya da belki e, duygularını çok fazla açıklamasına Açıkıyorum. imkan verilmemesi, değil mi? Sen kız çocuğusun. Terbiye, yol, şey yap, işte şöyle davran, böyle davran gibi. Hı hı. Öyle şeyler de olabiliyor. Eee Başka ne diyebiliriz? Bir bab, e, ebeveyn kaybı dedik belki. Bir de e, belki çok basit gibi gelecek ama çok yüksek volümde evde kavgaların olması. <gülüyor> Bir boşanma. Değil evet, mi evet. Hakeza? Evet ebeveyn kayıpları var ama bir de duygusal kayıplar var. Hı. Anne babadan mahrum kalması, anne ya da babanın evi terk ediyor olması, Kesinlikle. çocuğun e, uzun vadede bir yere bırakılıyor olması. Bunların Hı. hepsi etki edebilir posttraumatik stres bozukluğuna. Kesinlikle. Çocuk çok e, daha sağlıklı bir psikolojik bağışıklığı varsa bundan daha az etkilenebilir ve çabuk toparlayabilir ama kimi çocuk hassas yapılıdır ve bundan hmm. daha çok etkilenebilir. Dayanıklılık. Bizim mi? hep bunu ben buna benzetiyorum. Bir insanın çabucak grip olması hmm. nasıl farklılık gösterebiliyor? Evet. Kimisi gerçekten çok dayanıklı olabiliyor. Uzun zaman soğukta hmm. kalabiliyor, hastalanmıyor. Kimisi ufacık bir yerde Kesinlikle. değil mi hastalanabiliyor? Tıpkı böyle bir şey travmanın evet. etkisi de bireyden bireye Sağ değişebiliyor. Hı hı. Psikolojik dayanıklılık tam evet. da hani e, söylediğiniz evet. gibi. Çünkü bazı insanlarda psikolojik dayanıklığı yüksek olan insanların Baş etme kapasiteleri de yüksek bu hı hı. problemlerle baş etme kapasiteleri de yüksek olduğu için daha kolay atlatabiliyorlar çok olumsuz şeyler yaşamış olsalar bile. Hı. Onu görüyoruz ama tabii e, sosyal destek de çok önemli. Hani bu psikolojik sağlamlığı aslında en çok arttıran özellikle travma sonrası stres bozukluğunda en çok önemli olan faktörlerden biri de sosyal destek. Evet. Çünkü sosyal destek sayesinde aslında çocuk o e, travmanın olumsuz etkilerini birazcık paylaşarak azaltabiliyor ya da yeniden işleme süreçlerinde o başkalarının yakınlarının desteğini alabiliyor ya da yine o güvenli bağlanmayla ee, geleceğe daha umutla bakabiliyor gibi e, faktörler var ama bir de e, travmanın şöyle de bir şeyi de var belki e, onu da ekleyebiliriz. Travmanın kümülatif bir etkisi de var yani e, daha önceki yaşanmış travmalarına da bakıyoruz tek bir travma ile geliyor ama Hı -hı. bundan önce de başka bir travması olduğu kişinin çünkü şunu da biliyoruz e, bazen belli bir travmada atlatıyor kişi hiçbir travma sonrası stres bozukluğu da yaşamıyor belki hiçbir semptom da göstermiyor. Hı -hı. Ama yıllar sonra başka bir yerden tekrar evet. bir travma ve bu sefer dağılıyor. Hı hı. Psikolojik sağlamlıkta da gerçi bu böyle hani hı hı. psikolojik sağlamlığı vardır diye birinin o bir daha hiç hastalanmayacak, hiç e, sıkıntı yaşamayacak diye bir şey yok. Hı. Bazı durumlarda kümülatif bir etki, hani evet. toplam bir etki. E, Biriktirme dediğimiz birik, halk arasındaki şey, yani çok biriktirmiş içine hı hı. yaşadıklarını dediğimiz. Güzel uydu bu kelime aslında evet. biriken Biriktir. bir etki e, o görüyoruz. Çünkü bir yerde tolere edebiliyor ama bir yerden bir yerde sonra tolere birik. edemiyor. Evet. Bir de travmadan önce ruhsal anlamda kişinin e, ne kadar bütünlüğünün sağlığının ne kadar iyi olduğu ruhsal sağlığının da önemli. Yani zaten travma öncesinde anksiyoz bir yapısı olan, anksiyetesi olan işte depresif bir yapısı olan bir bireyse bir travma sonrasında da tabii ki travma sonrası stres bozukluğu geliştirme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Evet. Pekala o zaman son 15 dakika kala hem oh. tedaviden <gülüyor> bahsedeceğiz ama soruları da dönelim tıklı. istiyorum. Hı hı. Instagram hesabından sizler bizlere yazmaya başlamışsınız bile. E bir tane soruyla başlayalım. Hocam tedaviyi de bu soruların içine yedirelim. Zaten bahsettik aslında terapiden girdik ama başka detaylı tedavi yöntemlerinden de ilerleyen dakikalarda bahsedelim. Efendim adım adım insan Instagram hesaplarındayız ve şöyle bir bir soruyla başlıyorum. Selamünaleyküm Tuba Hanım demiş. Aleykümselam. Nurhan Hanım yazmış Hı -hı. yorum olarak. 9 yaşında annesini kaybeden bir kız çocuğu çok içine Hı -hı. kapanık ve mutsuz. Nasıl davranmalıyız? Aileyi kullanmaya başlıyor. Her Hı -hı. dediğim olsun istiyor. Hı -hı. Bu da önemliydi aslında. Evet, Buna evet. da girelim. Ee, biz kullanıp kullanmadığını nasıl anlayacağız? Gerçekten ihtiyacı olup olmadığını nasıl fark Hı -hı. edeceğiz? Buyurun. Evet. Yani çok içe kapanıksa acaba hani gerçekten de anne kaybından önce de böyle miydi? Tabii ki anne kaybı çok büyük bir şey bir çocuk için. Sadece bu da çocuğun içe kapanmasına yetebilir. Ama çocuğun başka alanlardaki güçlü olan taraflarını belki öne çıkarmaya çalışmak. Hani onun kendini iyi hissedebileceği ortamlara girmesine çalışmak. Ama bunu bir şekilde kullanmasına da engel olmak işte. Annesinin öldüğünü, dokuz yaş çünkü artık. Annesi öldüğü için ona etrafındaki insanların çok daha merhametli, çok daha anlayışlı davrandığını farkına varıp bunu e, tabii ki suistimal edebilir. O yüzden hani böyle normalde verilmeyecek e, izinlere izin verelim, aman biz hep onu pohpohlayalım, hep e, attın alalım gibi bir yaklaşım kesinlikle e, evet. yararlı değil, zararlı e, ama onun yerine çocuğu geliştirecek. hani. Arkadaş ortamları konusunda belki desteklemek ya da çocuğun hobisi olması için belki onu desteklemek ya da çocuğun çocukla oyun oynamak. Yani onun için onun her dediğini yapmak yerine oturup sevdiği bir satranç seviyorsa satranç oynamak ya da yakınıysa komşu kızıysa teyzesiyse hani Birinin onu alıp hadi gel biraz yürüyüş yapalım Hı -hı. seninle birazcık muhabbet edelim Hı -hı. O, ya da dışarıda sevdiği bir oyun varsa onunla beraber o oyun oynamak gibi destek verilebilir. Hı -hı. Evet pekala bir diğer soru biraz evet hüzünlü bir Hı -hı. soru Havva Hanım hayırlı günler benim 3 yaşında kızım var demiş Hı -hı. Allah başlasın yeni doğum ve çocuğum ölü doğup oksijensiz kaldı. Hı -hı. 3 yaşında bir kızı var bir de hamile kalıyor ve doğum yapıyor. Doğumda çocuğu ölü doğduğu için oksijensiz kaldığı için hiçbir yeri tutmuyor ve 3 yaşındaki kızım sürekli benim kardeşim hasta diyor gözlerini aç, gözlerini açmıyor diyor. Kimi görse benim kardeşim hasta biliyor musun diyor bu durumu nasıl atlatabiliriz demiş. Evet çocuk için de bu Hı -hı. bir travma aslında değil mi? Hı -hı. Yani çocuk da tabii ki hayaller kuruyor belki değil mi? Evet. Hani onunla oynayacak işte evet. bir şeyler yapacak ama bunu konuşmak gerekiyor hani. Kardeşinin onu belki çok sevdiğini, çünkü çocuğun aslında bunu duymaya da ihtiyacı var. Kardeşinden gelecek pozitif bir şeye ihtiyacı var. Kardeşinin onu çok sevdiği ama belki onu gösteremediği ve artık hani ailecek aslında çocukla birlikte daha büyük bir aile oldukları. O biraz hasta olduğu için şunları şunları yapamıyor. Hani bilgilendirmek, çocuğun zihninde bu durumu biraz daha somutlaştırmak. Bak şunları şunları yapamayacak ama o yine de bizim yanımızda olacak. Sen onun yanına gidersen e, onunla konuşursan kendini iyi hissedecek. E, ona güzel şeyler söylersen o mutlu olacak. Bunu gösteremese de biz ona bu şekilde e, sevdiğimizi, duygularımızı gösterebilirsek e, o da kendini daha iyi hissedecek diye. Çünkü e, biz sevgi verdiğimiz zaman da mutlu oluyoruz. Hani o, o, o başkasını mutlu etmeye çalıştığı zaman çocuğa da iyi gelecek. Birazcık da hani o öyle bir ablalık sorumluluğu da e, duygusal anlamda almış olacak. Hani daha... Ee, o yükü daha olumlu bir şeye çevirmek için belki vesile olacak ama en başta e, hani kandırılmadan, geçiştirmeden çocuğun e, sıkıntısı neyse böyle olduğu için hastalandı olabilir. Hani bunu da böyle şey kederli ağlayarak falan değil. Evet. Annenin çünkü duygularını da çocuk çok e, fazlasıyla aldığı için bu normal bir şey olabilir. Bazıları böyle hasta olabiliyor. Bir tek hani şu da önemli bir tek bizim bebeğimizin başına gelmedi böyle bebekler var. Ama belki de hani tedavi edilebilecek bir şey. İleride biz de ona destek olacağız değil mi? Evet. Ama çocuk bu konuyu konuşmak istediği zaman bu konuyu açık bir şekilde konuştuktan sonra da aslında tüm odan o hasta çocuk üzerinde olmaması da aslında evet. çok önemli bir şey. Hani 3 yaşındaki çocukla da oyunlar oynamak, eskisi gibi yine bir şeyler yapmaya çalışmak tamamen eskisi gibi olmaz tabii ama ikili zaman geçirmeye de belki dikkat etmek. Çok faydalı olacaktır. Evet, bu süreci kolay alışması. Kesinlikle. Her evet. insan her şeye alışır ama bu alışma sürecini sağlıklı geçirmek çok önemli. Peki hala bir diğer soru izleyenlerimizden gelmiş. Merhaba hocam, babam babasından çocukken psikolojik ve fiziksel şiddet görmüş. 12 yaşında evi terk etmiş. Babası vefat etmesine rağmen hala rüyasında ona şiddet uyguladığını görüyor. Babamın bu durumu aşması için ne yapmalıyız demiş. Hala daha aslında tra travma sonrası stres bozukluğunun bir semptomu değil evet. mi? Yani o travmatize e, etmiş olan olayı tekrar tekrar anılarıyla olmasa da rüyalarıyla yaşıyor. Hı hı. Hani bir şeye bakmak lazım uyku problemi yaşıyor mu kişiye travma sonrası bozukluğunun diğer e, semptomları işte belki çabuk sinirleniyor mu? Olumlu duyguları yaşamakta güçlük çekiyor mu? İşte kaçınma bununla ilişkili kaçınma davranışları var mı? Gibi diğer bir takım semptomların dolup olmadığına bakılarak çünkü travma sonrası stres bozukluğunun biz yıllarca devam ettiğini tedavi edilmezse aslında kalıcı olabildiğini de biliyoruz. Gösteriyor Evet zaten. Evet. Yani o yüzden belki bu uzman desteği Şu alması an. gerekecek. Çünkü bazı şeyler şey kemikleşmiş olabilir. Hı -hı. Bir geriye Kesinlikle. dönüş sağlıklı olacaktır baba için diye düşünüyorum. Hı -hı. Peki hala şimdi mesajlar kısmına girdim ama orada çok fazla mesaj Hı -hı. var. Yetişmeyecek. Öncelikle bunu söyleyeyim. Benzer sorular ve sorunlar, farklı tabi yöntemler de uygulanabilir tedavi anlamında ama bir izleyenimiz demiş ki kızım kızımın ölüm korkusu var, 8 yaşında. Sebebi şöyle açıklamış, ben hamileyken yoğun panik atak geçirmiştim, nefes almakta zorluk çekmiştim, bende de ölüm korkusu vardı. Bu Hı -hı. hamilelikte kızıma geçmiş olabilir mi, travma yaşamış olabilir mi, gece uyurken nefes alamıyorum diyor, ölecekmişim gibi, gibiyim diyor, titriyor, terliyor, sonrasında yanımda yatmak Hı -hı. istiyor. Hiç ölümle korkutmadık, ölüm kaybımız da olmadı diyor. Hı -hı. Evet. Nasıl geldi kulağınıza? <gülüyor> evet ilginç değil mi? Yani tabii ki hamilelikte e, yaşanan o stres, o kaygı e, çocuğa bir şekilde e, şu anlamda hani ansiyete olarak işte e, panik atak olarak geçmese de çocuk o gerginliği hissediyor tabii ki. Ama bir anne olarak bunun e, şimdi geçmişe dönerek kendini sorumlu tutmak çok e, doğru bir yaklaşım değil. Çünkü değiştiremeyeceği bir şey. Ama annenin aslında şu an neler yapabileceğine bakmak. Gerekiyor. Hı hı. Çocuğun daha pozitif, daha umutlu olabilmesi için belki onunla geleceğe dair planlar yapması, işte güzel onu rahatlatacak şeyler yapması ama bu çok da devam ediyorsa da yine bir uzman desteği almak. Hani bire mi oldu, neyin üzerine oldu değil mi? Bu ilginç bir şey çünkü. Birden nefes alamıyorum de, diyerek bu Tam. semptomları anne karnında öğrenmez çocuk. Duygu geçer evet, belki evet, ama değil mi? duygu geçer. Ee, Aynen öyle. Bu da bir öğrenilmişlik de olabilir, hı. izlediği bir şey mi oldu değil mi? Bir şekilde bir şey var sanki. Bir şey var, bir Neden şey bir, bir anda dedi. çıktı, o yaşında neden evet. çıktı diye önce bir onu düşünmek gerekiyor. Pekala bir diğer sorumuz şöyle efendim. Haziran ayında kendi babam vefat etti demiş izleyenimiz. Hı. Allah rahmet eylesin diyelim. İki buçuk yaşındaki oğlum dedesi için anneannemin babası diyordu. Evet. Evet. Anneannesi için e, anneannesi çok üzüldüğünü, artık dedesinin uzaklara gittiğini söyledi. Ama şimdi oğlum kendi babası işe giderken bile uzaklara gidiyor olarak söylüyor. Nasıl düzelteceğimi açıklayamayacağım açıklayacağım bilemiyorum demiş izleyicimiz. Hmm. Ee, yani ölüm korkusunu mu yaşıyor babasının? Yani evet çünkü anneanne e, dedenin ha, evet, uzaklara dedi. gittiğini söylemiş dedesi evet, olduğu evet. için. Ee, şimdi babası da işe giderken uzaklara, uzaklara gidiyor. gidiyor babam Hı. diye düşünebiliyor ve bunu evet. nasıl düzelteceğim? Hı. Yani aslında öldüğünü anlatmak için doğru bir yöntem Hı. kullanılmamış uzaklara gitti gelebilir. Hı -hı. Demek ki her uzağa giden bir daha gelmeyecek mi göremeyecek mi değil mi farklı sembolleştirmeye gidebiliyor iki evet. buçuk yaş çocuğu algı e, soyut e, kavram, e, kavram uzağa gitti, kesinlikle evet. soyut kavram daha yok Hı -hı. ne yapmalı e, bu hanımefendi yani e, en başta dedesinin aslında e, anne olarak çocuğun anlayabileceği şekilde. Dedenin e, uzağa gitmesiyle babanın işe gitmesi ayrı baba sadece işe gidiyor bak şöyle çok uzak bir yerde değil bunu anlatması ve dedeyle ilgili de aslında uzağa gitmesinin e, düzeltilmesi lazım. Dede belki hani cennete gitti e, dedeyi sonra göreceğiz çok uzun bir süre göremeyeceğiz uzağa gitti yerine ama babanın, e, her babanın işte e, işe gitmesi gerektiği sabah babaların işe gittiği akşamları geldiği gibi Hı -hı. E, böyle bir açıklamayla yerini alması gerekiyor. Evet. Pekala bir diğer sorumuz. Merhabalar Tubanlı Hanım demiş. Benim ailem, ben 8-9 yaşlarındayken olaylı ve şiddetli bir boşanma yaşadılar. Şu an 22 yaşındayım ve hayatıma uzun süreli kimseyi alamıyorum ve aldıklarım da Hı -hı. asla hayatımdan aldıklarımı da asla hayatımdan çıkaramıyorum. Evlenme veya ciddi ilişki başlayacağı zaman hemen kaçıyorum. Bu konuda destek alsam da aşamıyorum demiş. Hmm. Acaba bu e, babası ailesinin boşanması bir travma etkisi mi oluştu? Kesinlikle travmatik hmm. bir de e, bağlanmayla da alakalı bir problem gibi görünüyor değil mi? Hani hmm. sadece evet. travma sonrası stres bozukluğuyla çok e, alakalı hmm. gelmedi bu hikayenin en azından anlatılan bu kısmı hmm. ama bir bağlanma problemi tipik bağlanma problemi gibi geliyor kulağa. Belki biraz daha uzun süreli bir destek almak gerekebilir. Ee, kesinlikle hani böyle kısa bir formülü maalesef yok. Ee, o boşanmanın kişinin dünyasında nasıl yansıdığı, nasıl anlamlandırıldığı üzerine uzun uzun işlenmesi gerekiyor kesinlikle. Bu şunu söyleyelim mi seanslarda yani psikoterapi alanlarda travma öyle kolay çözümlenebilecek kısa vadede sonuç alınabilecek bir şey değil. Bunu evet. bilmek gerekir. Bir takıntı OKB'de evet. bile. Ciddi zorlanıyoruz. Kesinlikle. Yani takıntı en çok zorlanıyor şu zamanda çalıştığım bir Hı -hı. E, durum. E, ciddi seanslar gerektiriyor, Kesinlikle. zaman gerektiriyor. Çabucak çözüm değil. Yani bu hani dişiniz Sadış. ağrıyor, hadi dolgu yaptırdık geçti. E, psikolojik tedaviler böyle Kesinlikle. değil. Kesinlikle. Gerçekten bunu e, içine girdiğiniz zaman fark ediyorsunuz seans seans. Çabucak iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Çok. Değil mi? Ciddi yemek gerektiriyor. Evet, hani evet. terapistler için de yorucu, yorucu uzun e, bir serüven, yolculuk. Ama danışan için de maddi manevi. Külfet. E, külfet tabii ki. Hani burada travma çalışırken özellikle seans sayılarının artmasının e, kişileri kaygılandırmasının hı. bir boyutu da o olabiliyor. Hı. Burada kısacık bir reklam ben üniversitemizin İPAM, e, Psikoterapi Uygulama Araştırma Merkezi. Hani orada çok uygun ücretlerle e, online terapi hizmeti hı hı. var. Haldun Üniversitesi bu reklama evet. bizim eğitim bu faydalı bir faydalı bir, faydalı bir, faydalı bir, bir reklam olduğu için. Söylemekten gurur duyuyoruz Kesinlikle. tüm üniversitelerimiz için eğitim evet. yuvaları evet. ve tabii ki o psikoloji alanlarında ciddi bir e, emek var ilim var bilim var buradan çok güzel bilim insanları yetişiyor. E, biz gururla bunu ifade sağ ederiz ol. hocam. E, Topluma faydası olan bir hizmet ücretsiz olduğu için bir sürü yani. ben de Instagram hesabımda biliyorum evet. duyuruyoruz ücretsiz çok atölyeler ol, düzenliyorsunuz çok, çok güzel güzel destek, destek verdiniz projelerim. Ne demek her zaman her zaman destek vermeye hazırız. Bu anlamda ücretsiz atölyeler düzenledikleri için üniversitemin e, bunlardan da faydalanabilir. Evet bir külfettir seanslar, hmm. psikoterapiler ama e, yolu yordamını oluşturmaya çalışıyoruz. En azından adım adım insan bunlardan birisidir diye düşünüyorum. Evet. Son soru izin verirse yönetmem çok önemli bir soru. Çünkü bu tarz problem bir travma etkisi oluşturabilir. Tuba Hanım kızım 4 yaşında yandı, çarpıştık ve su döküldü, izi kaldı. Aynada gördükçe sinirleniyor, tedavi olacağını anlatıyorum ama 11 yaşında ve hep annesini ya da beni suçluyor. Ne yapmalıyım çok agresif ve hırçın hmm. ne, e, ve dediğini yapıyoruz demiş. Oh. Bu son sorum olsun önemli bir soruydu bence bu hmm. tarz durumlar evdeki kazalar değil mi yangındır bir su dökülmesidir çay dökülmesi ne hmm. söylersiniz bununla kapatacağız hocam. Problem. Öyle mi? Evet. <gülüyor> Çok kutlu <Çok> oldum. <gülüyor> yani e, suçlaması ile ilgili olarak belli ki duygusal anlamda bunun yükünü aşamamış bilmiyorum diğer alanlarda aile en iyi gözlemleyecektir ama bununla alakalı yapılabilecek çok bir şey yok. Beni suçlama diye hani uzun uzun konuşmasının çok bir şey getireceğini düşünmüyorum. Ama onunla ilişkiyi güzelleştirmek, belki terapinin tedaviyi hızlandırmaya çalışmak, çocuğu rahatlatacak şeyler yapmak, belki yeni kendine güvenebileceği, kendi özgüvenini güçlendirmesi için ona yeni alanlar açmaya çalışmak. Faydalı olabilir. Evet. Zor bir durum. Yani biraz sanki anne-kız ilişkisinde de çalışılması gerekiyor evet. gibi. Burada uzman Kutlama desteği var. almanızı öneririm. Sanki evet, o da evet. daha Çünkü izi kalan bir travma. Hem evet. ruhsal izi kalmış hem de bir de ilişkiye izi. de yansıyor. Anne annesiyle olan ilişkisini de kalıcı bir şekilde olumsuz etkileyeceğini. Belki yol yakınken hem o travma çalışılıp hem o ilişki çalışılsa çok daha güzel olur. Tabii. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben Bilmiyorum, teşekkür Söyleyecekleriniz kaldı ama <gülüyor> inanın çok dolu dolu, dolu bir konu. Sanki daha bir konuşacak gibi. Ama inşallah başka bir programa i̇nşallah. diyelim. Yine öykülerimiz devam edecek adım adım insanda. Emeklerinize sağlık, ayağınıza İyi sağlık. Sağ İstanbullardan geldiniz buraya. Sağ Allah razı olsun diyoruz ederim. hocam. Görüşmek üzere. Ve efendim bugün de bizi ayırılan sürenin sonuna geldik adım adım insanda. Çocuklarda travma sonrası stres bozukluğuna değindik. Sizden gelen soruları yanıtlamaya gayret ettik efendim. Bir başka adım adım insanla yine bir başka öyküyle buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.